Zekat verilen kişinin zengin olduğu sonradan ortaya çıkarsa ne yapılmalı hocam? Zekat tabii ki yoksulların hakkıdır. Fakirlerin hmm. hakkıdır. Zenginlere verilmez. Onun için de zekatı vermeden vereceğimiz kişiyi araştırmamız lazım. Tanımıyorsak eğer. Hmm. Araştırmamız lazım. Yoksulsa, fakirse tabii ki veririz. Araştırdığımız halde ee, zekat fakir olduğunu zannederek yani kanaatimiz öyle oluşmuş ise veya bir, bir, aldanmış isek e, araştırmamızda aldatılmış isek e, bundan dolayı da zekatı verirsek daha sonra yoksul olmadığı anlaşılırsa zekat yerini bulmuştur. Evet. Ama araştırmadan zekatı biz zekatı rastgele birisine verdik. Sonra da onun zekat almaya hak sahibi olmadığı anlaşılır, zengin olduğu anlaşılırsa, ortaya çıkarsa tabii ki o zaman zekat vermiş sayılmayız. Yeniden hak eden bir kimseye zekatı vermemiz Hı. icap eder. ve yani araştırmamız hocam. lazım. Hı. O verdiği parayla zekatla birlikte malı da nisaptan aşağı düşmüşse tekrar vermesi gerekiyor. Sorumlu kendisi. Hmm. Sorumlu kendisi. Yani malı o parayı ne kadar vermemiş sanki duruyor gibi hmm. yeniden müstehak birisine vermesi gerekiyor. Niye araştırmadı? Araştırması hmm. icap eder. Evet.